Bir, e, hakikat ve demokrasi geriliminde kent ana başlık bu. Fakat hep oturumun başlığı demokrasinin bir hakikat iddiası var mı? Demokrasinin bir hakikat iddiası var mı? Ana konumuz bu. Var mı? Ne dersiniz? bu? şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle biz bu düzeneye alışmamız yani. lazım. <gülüyor> ben zaten konuşma özür dilerim. Bu tamamen bağlamıştır. <gülüyor> ama ben mesela bu soruyu Çetin gönderdiğinde e, üç şekilde düşünebileceğimizi söylemiştim ama bütün e, yapacağım konuşmayı aslında şöyle özetleyebilirim. Aslında bütün söyleyeceğim her şey şundan ibadet edebilirim. E, demokrasi hakkında ne söylersek söyleyelim, hakikat hakkında ne söylersek söyleyelim. Hele hele demokrasiyle, hakikat arasındaki ilişki hakkında ne söylersek söyleyelim. Yani yalan olur. Yani büyük ölçüde yalan söyleme zorunda kalabiliriz. Neden? Aşağı, aşağı yukarı söylemek istedim. Bu, yani şöyle bir şey. E, büyük bir oturumları ve Hakikat kavramı tartışıldı hakikatin olmadığını söyleyenler bile dikkat ediyorum. Bir hakikatten bahsettikleri gibi bir Eda'yı bunu anlatıyorlar. İnsanoğlunda bir hakikat arzusu vardır. E, Yasin hocamız e, bir arzu vardır ama e, bütün arzular bir kalır. Aşağı yukarı bir şey, e, şey söyleyelim. Ama ben de e, bu yaşamın gerçekten yaşamın tecrübeleriyle şunu çıkarıyorum. insan o yalansız yaşayamayan bir varlık. Yani insan fazla hakikate dayanamaz. Yani insanın sevdiği, istediği şey hakikat değildir. Mesela biz bunu psikanalizasyonun görüşlerinden de biliyoruz ki toplumu mümkün kılan bazı yalanlar var. demokrasinin mümkün kılan bazı yalanlar var. Fakat ben bu yalanların yani negatif konuşturup sonucu çıkarılmasın. Ee, bunların beyaz yalan olarak da değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ee, örneğin demokrasi tanımını alalım. Halkın kendi kendini yönetmesi cümlesi nereden baksanız yalana çok açık bir cümledir. Yani o klasik tanımı bir, biraz daha atsak biz ona onun etrafına felsefeciler, e, teorisyenler falan toplanabiliyor. İşte halkın halk tarafından buraya radikal demokrat düşüncelerini hepsini yerleştirebilirsiniz. E, halkın halk adına buraya liberal düşünceleri aşağı yukarı toplayabilirsiniz. E, bir de buna inanmeyen halk için daha böyle paternalist bir şekilde halk için, hatta devamlı biliyoruz, halka rağmen buraya da sağlı sollu popülistleri yerleştirebilirsiniz. Ama bu tanıma da ne kadar dikkat ederseniz ettiğimizde şöyle bir şey çıkıyor, demokrasi kavramı, kavramında bazı üzerinde durmamız gereken noktalar var. Mesela bunların en başına gelen halk kavramıdır. Yani halk kim? Yöneten mi? Yönetilen mi? İsterseniz Devam ederseniz. Tamam. Ben de e, halk kavramı üzerinden o zaman e, devam edeyim. E, Şükrü de söylediklerinde. tabii ki e, demokrasi e, dediğimiz şey e, Katılıyorum. E, yalan üzerinde kurulu bir şey. Dışlama üzerinde kurulu bir kere olan bir şey. En başından beri. Yani Yunan demokrasisinden bugüne kadar e, Demokrasinin e, e, halk içinde şekilde yani devam ediyor. Ee, dışlama rejimi demokrasi yani e, izonomiye üzerine e, herkesin aynı e, yuvarlak etrafında buluşup Jean-Pierre Verna ve Détier'in söylediği gibi e, önce e, ganimetlerini sonra sözlerini söyledikleri eşit mesafede bulunan bir e, çerçeve değil demokrasi. E, yani herkes biliyor ki tabi e, Atina demokrasisinde e, çocuklar, kadınlar ve tabii ki sakatlar e, mevcut değiller. E, Fransız iktidarının e, insan hakları için sadece bir Fransız halkı diye bir halk e, söz konusu. E, halk dediğimiz kavrama şöyle bakarsak, en hani son dönem e, düşünürlerine ne diyorlar halk kavramı üzerinde. Hepsini şöyle bir şey geliştiriyor, diyor ki halk eğer meşru bir devlet e, tarafından milli bir karakter taşıyorsa meşru değildir. Ama e, olmakta olacak olan bir devletin halkıysa halk kavramı meşru yani Ama verdiği örnekler de aynı zamanda eski örnekler çünkü e, Filistin ve Vietnam örnekleri üzerinden gidiyor. E, acaba e, bu örnekler söz konusu olduğunda halk kavramı, yani Filistin veya e, yani devletleri olmayan e, halklar söz konusu olduğunda acaba hala e, Meşruiyetini taşıyabilecek bir halk kavramı? Çünkü halk kavramının beraber devlet bir meşruiyetin içinde düşündüğümüz zaman tabi ikinci bir kavram çıkacak karşımıza. Bu da vatandaşlık. Bir devletin vatandaşlığı çıkacak. Halk bir devletin vatandaşı olmak durumunda. Ama vatandaşlık kavramı özellikle modern devletlerin de yapısına baktığımız zaman bir sorunu. Zaten obstan bir sorundu ama e, o da şu şekilde gelişiyor yani Türkiye'deki en azından hani bizim en yakın olduğumuz örneklere bakarsak e, iyi Türkçe konuşan vatandaş iyi Türkçe konuşmayan dilinde aksane olan ya o başka kelimelerle e, e, kendi azınlık e, dilini vermiş olduğu kelimelerle konuşanlara da vatandaş diyorlar ama e, öğrenmen lazım. Entegre olman lazım bizim toplumuza, dilimize. Şimdi dil çıkıyor karşımıza, halkın dili. Halkın dili, ana dili diye bir şey çıktı. Ee, i̇ster e, bana kalırsa o anlamda e, Banyo'nun kullandığı <gülüyor> anlamda devletçi meşruiyeti olan ana dil olsun, isterse de e, daha gelecekte olan bir halkın dili, ana dili olsun. Ana dilin e, ne kadar e, sorunlu olduğunu son e, 30 yıldır e, felsefe dünyası e, tartıştığı burada. Bir kere e, dilin kendisinin e, yani dil biliminin ve dilin kendisinin e, bir tür e, homojen bir şey olduğu standart bir şey olduğu ve aynı zamanda da her ne kadar ikili eklenme e, meselesi e, şeyin içinde olsa bile, dil biliminin içinde olsa bile homojen bir e, dili oluşturmaya çalıştığı, standart ve milli dili oluşturmaya çalıştığını hepimiz tabii ki e, okullardan biliyoruz. Şimdi, e, dil bilimi postülası diyor, e, Minyayla e, kitabında 1980 yılında, Dönöz-Meguat e, Tarih'nin e, kitabında. Bu postüle nedir diye baktığımız zaman şöyle başlıyor. Öğretmen, e, bir dili e, öğrencilerine atırken, düzen sözcükleri öğretir. Çünkü dil, iletişim aracı değildir. <gülüyor> düzen sözcükleri. <gülüyor> Moda, ordunu, ordunu. Evet. Ee, öğretmen düzen sözcükleri anlatır ve, e, ve o anlamda da değil, iletişim meselesi değildir. <gülüyor> yani Haber Basan'ın o meşhur iletişimsel eylem e, e, teorisi üzerinde kurmuş olduğu demokrasi anlayışı değildir. E, tam tersine emin komutazı ki Dil diyor, evlendiriyor. <gülüyor> Tabi halkın dili o zaman ne üzerinde kurulu oluyor? E, Milleti Hakimiye'nin e, dili e, emir dili olarak e, ona dahil olanlar ve olmayanların e, hepsini bir emir kumuta zinciri içinde e, hizaya almışız tabii. ki anlamına geliyor. O zaman halkın demokrasi kavramıyla ilişkisini nasıl kurmaya başlayacağız? Yahut Avrupa, benim şeyle bakalım, bugünkü sorunlar arasında, en büyük sorunlardan bir tanesi mesela halk kavramı için de, Türkiye'de beyaz kırdılar falan gibi bir de yansıyan şey aslında bu. Nedir bu? Fransız dilinin, vatandaşının ve beyaz hırtından gelen bir kişinin vatandaşlığı ile ee, geçmeye olarak buraya gelmiş e, aksanlık oluşan birisi e, e, siyah renkli olan ve de kültürü de ona çok fazla benzemeyen insanların vatandaşlığı aynı vatandaşlık değiliz. Pratikte e, polisle karşı karşıya geldiğinde e, iki Fransız biri e, birinci e, vakadan Fransız iki bir, ikinci vakadan olan Fransız polisle karşı karşıya geldikleri zaman e, siyah renkli olan aksanlık konuşan polis karşısında da ııı e, şanslı bir durumda ııı e, şimdi bu ııı e, halk e, kavramı demek ki e, demokrasinin demin ııı e, şükürde söylemiş olduğu gibi ııı e, kendi kendisini yönetmesi değil. Kendi kendisini yönetimi bırakması demek. O zaman karşımıza başka bir kavram daha çıkacak. Tepsiliyet. Tepsili demokrasi. Demiş, <gülüyor> parlamenter dışı. Bu ne güzel ııı e, tehlikelerini ııı e, görevlerinden bir tanesi. devrim sırasında yaşayan e, ve e, Robespierre'in e, Giyotir'e gitmesiyle kendi e, kafasını kurtarmış olan Arka Gülsen Fransızlara seslenirken şöyle söylüyordu o zaman. E, Fransızlar biraz daha gayret e, Cumhuriyetçi olmanız için diye çünkü haklarınızı parlamentodaki e, temsilcilerimize vermeyin lütfen. E, <Gülüyor> Ama bütün bir Avrupa tarihi, Fransız tarihi bize e, demokrasiyi e, orada kurduğu gibi model olarak da dünyanın her yerine e, yaymasını, e, özellikle Napolyon savaşlarıyla başlayan bir şekilde yaymasını gerçekleştirdi, başardı. E, Hegel'in işte e, değil mi? E, yeni derslerinde e, tarih geçiyor diye baktığı Napolyon ordusu e, hiç o kadar romantik bir ordu değil. Yani e, idealler e, yerler idealler nedir diye baktığımız zaman Demokrasi fikriyle halk kavramının temsiliyet değişikliğine bakıp geldiğimiz zaman bir bilim çıkıyor karşımıza sosyoloji. Sosyoloji sonuçta e, Auguste Comte'un e, Fransız ihtilali sonrasındaki e, parçalanmış ve iç savaş yaşayan toplumsal alanı nasıl homojenleştirilir başlamış olduğu yeni bir disiplindir. Evet. Yani bu devlet disiplindir <gülüyor> ve o anında da demokrasi fikriyle sosyoloji çok iyi anlaşırlar. Ama bu demokrasi fikri e, halk haberine baktığınız zaman e, bir türlü uyum sağlayamayız. Bakarsak lütfen o konuşu e, e, biraz fazla mı konuştuk? Şimdi bence şimdi çetene sözü verelim. Şimdi e, demokrasinin ve hakikat iddiası var. Bir kere hepsine katılıyorum ben de e, Ali Hocam'a da Şükrü Hocam'a da. Ama e, önce şunu söylemek lazım, soruyu uyduran kişi olarak. Yani demokrasi, demokratik yoldan alınan kararlı nesnel gerçekliğe uygunluğu demokrasilerde bir sorun mu Bunu sormak istemiştim. Ee, tabi bunu, akla şunu getiriyor. Sorun olsa iyi olur yani. Demokrasinin hakikilikle, sahilcilikle, namuslulukla değil mi? Yani nesnel gerçekliğe iyi kötü uyma çabasıyla çok güzel Ahmet Hoca sabah söyledi, yolda olmaktır hakikati belki bulamayacağız hiç ama hakikat tutkusunun peşinde araştırıp durmak bu vazgeçilebilir bir şey değil. Yani hangi e, felsefi e, kampa depan olursak olalım, biz bir hakikat kabulü e, peşinde olacağız. Yani bunu terk etmek kabul etmediği bir şey değil. Demeklesinin böyle bir ikna var ama yok. E, olsa iyi olur ama yok. E, olabilir mi? Pratik nedenlerle neden olamayacağını çok güzel anlatma yani pratik olarak yok zaten bunu hepimiz biliyoruz yani bir yani, tür e, şey yani Sunception, kendi kendini kandırma, halkı, halkı kandırma. E, yani, ben bir, hep biraz bir şey açabilir miyim orada? Hani, tabii tabii. tabii. Hani şöyle bir şey söyledim, ee, bir yalan olduğunu söyledim ama Hı -hı. E, bu yalan e, faydalı bir şeyde. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim, hakikat sözcüğünden vazgeçmemiz imkansız. Çünkü yalan dediğimiz şey her zaman bir, bir referansla, tabii, tabii, tabii. Yani durduk yerde yalan söylenemez, bir referans olması lazım. Ama bunun için şöyle bir şey söyleyeceğim, biz de e, sana e, Halitarnas babacısıyla bir denemesini okurken rahatsızlamıştım, Türkçe'nin geri vitesi yok demişti. Hani böyle bir re, R, bir sözcükleri, Türkçe'de karşılamakta güçlük çekiyoruz, e, karşılayamıyoruz diye. Ben bunun üzerine düşünürken ben Türkçemizmizde dil olarak, yani dilimizin eksikliği değil ama batıyla mutlu kalesi ettiğimizde ve evet, bu demokrasiyi, bu kavramını hep oradan değiştiriyoruz. Ee, biraz da tercümeyle falan da uğraştığım için karşılaştığım bir sıkıntı bizim dilimizin e, asıl eksikliği, gayrıyı düşünme e, kifayetsizliği, negatif sözcükleri, avrolamadaki güçlükler, hı hı. yani biz geçenlerde arkadaşlarla tartışırken mesela bir sözü var. Almancada nasıl e, söylüyor bilmiyorum ama şöyle bir şey söylüyor. Tanrının varlığını inkar etmiyorum. Yokluğuna işaret ediyorum. Bizim bunu Türkçe'de algılamak için bayağı çaba harcadık. Ne getirdik biz diye bir tane. Yani, biz Türkçede e, yokluğu yokluğun nam yani artık şey kelime oyunu yapıyorum. Mevcut bir şey olarak düşünme kifayetsizliğimiz var, dil engeli yüzünden. Ben mesela şöyle bir şey düşünüyorum. Hakikat, adalet herhalde demokrasinin hakikat ilişkisi dediğimizde ister istemez o adalet kavramına gideceğiz. Çünkü demokrasinin varsa bir hakikat ilişkisi o ancak olsa olsa adaletle olan ilişkisi olabilir. Adalet kavramı, halk kavramına yerine veren kamu, sözcüğünü geçirmek istiyorum. Şöyle, şöyle, kamu şöyle, şöyle kabul edeceksin değil Hı. mi? Ee, daha az kötü politikalar, daha Hı. az adalet. adaletsiz Şu an, kararlar. Şöyle, ben, ben, şöyle, şöyle, şöyle, desem daha doğru. Adalet, e, kamu, hak. bu kavramlar e, yalan oldukları için e, bir doğruluk payları var. Bunlar e, olmadıkları için. Bizim onlara ilişkin bütün e, iddialarımız, hakikat iddialarımız, arvalet iddialarımız, demokrasi iddialarımız kısa düştüğü için, yani bu kısa düştüğünden bahsedebilmemiz için bir evet. referanstan e, söz etmemiz lazım. Ben bunlara yokluk olarak e, ele alınması gerektiği düşünmeye başladım. E, son zamanlarda. da Aklımda bunu geçirdim. Bunu da e, Foucault'un çok alakasız bir yerde söylediği ve benim ee, beni ünlüyen bir sözü var. Üzerinde hani, her açlığında beni e, acayip etkile. Fuku biliyorsunuz e, aykırı bir insandır, aykırı bir düşünürdür. Herhalde çok yargıya muhatap olmuş olmam ki e, şöyle bir söz söylüyorum Hayır, hayır olduğunu sandığınız yerde değilim ben. Tamamen başka bir yerde ve sizin bana bakışınıza bakarak tebessüm ediyor. Yani bu sözün anlamı şudur. Hakikat, adalet gibi kavramlar, eğer onu insanlaştırarak söylersem, bizim onlara ilişkin iddialarımıza ancak tebessümle karşılıklı veren kavramlardır. Hani Tabii yani o bağlanır ama bunu yani da e, söylerken çünkü e, Foucault'u hep şeyle e, eleştirdiler. Hatta o kadar ki Kelimiler ve şeyler kitabı için bir e, psikanalist e, adını hatırlamıyorum şimdi e, kavgam kitabı olarak direndirdi e, kelimeler ve şeyler i̇nsanın, e, e, insanın sonu olsun e, insanın sonu bölümünün sonunda kitabın sonunda getirdiği e, bakışa dair bu konu tabi e, hiç hiç anlamadılar onların e, onları nasıl sesleniyor yani e, Marx'tan bahsetmiyor diyorlar e, ama e, diyor ki e, onlar her Marks'ı çok iyi okumadılar ki benim bahsettiğim marxı orada göremiyorlar. E, ondan sonra e, şeyi anlayamıyorlar. Yani böyle e, Jacques Barclay'ı kullanan Tunus'ta e, öğrencilerle birlikte e, eğlenceler yapan bir insan 1971 yılında nasıl olur da e, hapishane mahkumlarından haber grubu içinde yahut e, akıl hastanelerinden haber grubu içinde yahut da e, bir e, göçmen işçinin e, öldürülmesi üzerine olan yürüyüşte hatta hatta Baden-Wienhofer'ın e, Avukatı Klos Kulassan 1977 yılında Cisk e, Adreslerine Şimit tarafından e, iade edilmesi söz konusu e, pardon Cisk Adreslerine Şimit'e Almanya'ya e, Klos Kulassan'ı iade etmesi sırasında büyük bir e, imza kampanyasının başlatmasında anlayamadılar. Çünkü dediler ki e, Marksist'i e, şey değil o e, mücadeleci biri gözükmedi daha evvel. Komünist partisi üye olmuş, ayrılmış. Ee, i̇lk yazdığı kitap biraz konularda Komünist Partisi'nin ekran <gülüyor> olduğu için inkar da ettiği kitap. Meredin Matay psikoloji kitabı. Ee, Akıl hastalığı psikoloji kitabı. Ee, fakat bir e, üstelik şeyi çağlayamadılar. E, herkes e, Sart'a saldırırken, 66 yılında çıkan e, kelimeler ve şeyler kitabı yarısını kitabın neredeyse atıyor yufuku Çünkü e, Sart'ın e, herkes tarafından darbe almaya başlamış olmasını Sartre eleştirmek için yazdığı kitabın tamamen yapısını değiştirerek Sartre saldırmaktan vazgeçiyor ve kitabı tamamen değiştiriyor kelimeler ve şeyleri. Yani bütün bu şeyleri yaparken tabii Foucault büyük eleştiri alınırdı. ikincisi tabii İran devrimi sırasında geçirmiş olduğu macera. Yani İtalyan gazetesi Koreliler'e Serra tarafından yollanıyor oraya, kaç defa gidiyor ama affedilmiyor. İran devrimindeki o maç kaldırı hareketini heyecanı, Foucault'un heyecanlı bir şekilde yazmasını Fransa Antikyasiyesi kaldıramadı. Hocam, afedersiniz. Şimdi burada şöyle bir izlenimle geçecek. Biz hangi soruyu sorduk? dedi ki acaba demokrasinin hakikat iddiası var mı sorusuna yola çıktık. Fakat şimdi karşımızda öyle şeyler çıkıyor ki sanki biz bir yalan dünyasında yaşıyoruz. bir hakikat iddiamız da yok. Olsa bile zaten ulaşamayacağız. halk da sürekli olarak aldatılıyor gibi bir bir şeye gidiyoruz. Belki Çetin hocam. Şaban i̇şte o raporu hiç açılmayacak. Ben oraya girmemek gerektiğini düşünüyordum. Hı. O soruyu da oradan icat ettim. Sonun anlamı çok aslında şunu söylemeye çalışıyorum. gerçekliği daha az yanlış Anlatmayı başaran önermelerin tamamını bir kümle yapabilseydik hakikat denen şeye yaklaşırdık. Hakikat adına bakınca çok ürkütücü, çok büyük görünüyor ama aslında çok basit bir şey söylüyorum. Sabah açılışta da onu söyledim. İşte süt anneliği projesinde bir politik, kamusal bir problem vardı Türkiye'de. 2-3 an için. Çok süt olan anneden süt alalım, bankada koyalım az süt olana verelim. Burada basit bir önermeyi bunu çözebilecektik, çünkü sütün genetik bir sonucu yok ama işte din adamlarına sordular, aynı sütçü içerideki kişiler evlenmeye kalkarsan ne olur diye. Dediler ki olmaz, kardeş kardeş evlenmiş olur, caiz değildir, zina, günahtır. Süt kardeşliği projesi, süt bankası projesi, bakın çok soğuk bir şey söylüyor, çok yararlı bir komusal proje uygulanan. Şimdi burada hani her şey yalan ve bunun bir sürü felsefe sosyolojik ekranı var tabii. Hepsi aklımıza gidiyor ama o kadar belki de derinleştirebile gerek yok. Çok pratik bir şeyler söylüyorum. Şimdi sütün genetik bir sonucu yok. Ve e, bu, bu önerme süt kardeşliğinin yanlış olduğunu söyleyen önermeye göre daha az yanlış bir önermedir. Biz epistemolojik olarak sanıldığı kadar çaresiz olmayabiliriz. Ontolojik olarak bir nesnel gerçekliğin olduğu... E, ve bu gerçekliğe bilme yolundaki çabalarımızın sık sık yanılmaya düştüğünü de kabul ederek, daha az yanılabilir önermeler bulmaya çalışmak iyi bir projedir. Bunun peşine düşmeliyiz. Bu hakik hakikiliktir. E, Hakikabiliktir. Benim aslattığım buydu. Ha, demokrasiden bu çıkar mı? Vallahi çıkmıyor. E, bak, Çıkabilir. Bu, pardon, bir yani şey ekleyeceğim. E, e, neden? Şimdi biraz daha genişletirsek bu meseleyi. Sorun şu. Bir kere Ali Hocam söyledi, temsil kavramı demokrasi kavramdan bağımsız olarak olan bir dip dip bunlar. Temsil nedir? Biz neyi temsil ederiz e, demokrasilerde? E, en temel bahsetmiştir. Ben bir direkt olarak menfaatimin nerede olduğunu bildiğimi varsayıyorum. Birinci bahsetmiştir. Bir kere bu bahset sorunludur. Ben çoğu zaman bana neyin yaradığını bilemeyebiliyorum. İki, bazen bana neyi yaradığını, menfaatimin, arzularının ne olduğunu bile sıklıkla e, yanlış algılıyor. Yanılıyorum bu konuda. Üstelik bir de dile döktüğümde ikinci bir temsil olarak dil benim bedenli varlığımın konatusumun yarayacak olanı dil bozarak ikinci bir temsille uzaklaştırıyor. Kendiliğin temsilinin temsilin temsili temsilin, temsilin olarak bir de parlamenter temsiline kadar gelebiliriz. Birileri benim menfaatimi temsil ediyor. Böylece menfaat falan tepsil edilmiyor aslında. Demokraside bir menfaat tepsilinin olması çok mümkün değil. Ama buna karşın bizim, işte demin verdiğim örnekteki gibi, daha az yanlış önermeleri toplumda temellendirme alışkanlığı edinmek gibi şeyleri hala konuşulabilir olduğunu bundan vazgeçmek gerekmediğini düşünüyorum. Şimdilik bunu söyleyeyim. Şimdi Yalnız, Eğer şöyle derseniz bir şey söylemek Hı -hı. istiyorum burada. ifade kavramı. Mm. İfadesyon yani anlatmakla evet. ifade kavramı. Eee parmağımla gösterdiğim herhangi bir nesneyi ben ifade ediyorsam eğer bu nesne e, gerçek yani Spinoza'da eee Alexis'in siz bana hatırlarsınız ne diyor? E, eğer şey eee özü hı hı. E, ifade eder sıfatlar da nitelikler. Nitelikler de evet, attribute. Evet, evet. Attribute. Ben e, sıfatı bu tercih ediyorum onu. Eee sıfatları eee nitelikler de diyebiliriz Ama sıfatları tercih edeceğim. O sıfatlar eğer o eee tözün özünü ifade etmezlerse değil mi? Evet. O yoktur. Yok. Demek ki e, aslında e, ilginç olan şey yani o tözü de aynı şekilde söylemek yapmaktır. Hı hı. İdil de aslında buraya geldi. Yahut e, Döreöz'ün e, ifade <gülüyor> stresi olarak böcük bir sansta mantığında e, ifadeyi temsiliyetin karşısında temsili olmayan evet. bir e, yaklaşım olarak olması da or bakımdan ilginç. O halde ifade ettiğimiz, söylediğimiz, <gülüyor> e, bizim e, bakmış olduğumuz noktadaki olan şey, ifade ettiğimiz şeyse o şey gerçektir. Ee, demokrasi biz eğer deminki örneklerimiz tanımda çıkarak ifade edebilseydik, <gülüyor> demokrasi değil Gerçekten bahsedebilecektik. Ama bu ifade e, şeklimin içinde sürekli bir şekilde e, ifade edemediğim bir hale geliyorsa o kavram demokrasi kavramı, e, dışlıyorsa, onun içine almıyorsa, e, çokluğu bozuk onu de, halk kavramı içine sokmaya kalkıyorsa, Hobbes'te olduğu gibi, o halde e, ifade etmeye çalıştığım gerçek e, kuramadığım bir gerçek. Ama zaten de e, demokrasiyle gerçek arasındaki bence e, soru e, belki de e, bugünün sorusunun dışında bir e, döneme ait bir soru. Çünkü e, aşağı yukarı şeye baktığımız zaman yani siyaset teorisi yapanlar e, felsefede veya sosyolojide Son 30 yıldır düşündüğüm zaman, e, yani bu ne yaklaştılar ki onları e, saymıyorum ama e, verite, hakikat sorusunu soran bir e, filozof hatırlamıyorum. Yani tale e, alabildiğim. E, yani evet. engellikçü, yani evet. Foucault diyor, evet. e, hakikat oyunları diyor. E, değil mi? Lejende, verite diye bir işte, kavramlarını, e, dil oyunlarını e, hakikat evet. oyunlarına e, haber aslında mesela hocam bir hocanın e, da son 50 yılın kısalar kapsamında gelişmiş Fransa'ın bir gündem, yani bunlar doğru dedi ama şu şey, barışmada burada <gülüyor> e, şeyler burada ama mesela işte, hiç, kimse konuşmadı son zamanlarda biraz birazcık da realizm diye bir şey var mesela daha Türkiye'ye gelmedi kimse bunu konuşmuyor yani hiç hiç kimse buna söz etmedi neler gerçekçi diye bir okul var Roy başduru gördü demiyor. Sonu 50 yıl Çok yaşlı. Kirli gerçekçi diyorlar. Elementte de yanlış Ne gerçek bir kirli gerçekçi? O, o aynı durumu bilmiyor. Hemen hemen aynı. Ama mesela şöyle bir şeydi. Onlara gitmemize gerekiyor. Fokuma, deri de mi? Hakikat yoktur diyor. Demiyor. Hiç öyle böyle bir durum şey. olmuyor. Mesela yani hakikatin bir ölçüde kurulabilir yani, olduğunu söylüyor. Mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, fazla felsefeye girmeyelim diyorum. Hani biraz daha somutlayalım diye söylüyorum. Mesela Şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Seçimlere girdik, oyumuzu attık. Bir parti iktidara geldi. O parti halk iradesini temsil ediyor mu Temsil ettiğini söylüyorsa yalan söylüyor. Bu yalanı kabul edip de davranıyorsa demokrasi tıkır tıkır işte. Yani demokrasi yalandır demiyor. Demek istemiyorum. Yani şu anda elimizde en iyisi rejim olarak görülen bir şey var. Demokrasi tarihi var. Yani demokrasi yoktur, hakikat yoktur. Asla demiyorum ama felsefi bir kurmak, yani kurarsam şöyle söyleyeyim, hani aceleliğine Şöyle diyeyim, hakikat, adalet gibi kavramların böyle aşkın mevcudiyetler olduğunu düşünmüyorum. Ben de şöyle düşünüyorum. İçkin, kral mevcut diyettilerdir. İçkin. Yani... <gülüyor> Ama o zaman daha da zor oluyor. Daha Hocam, da zor. Ama şunu söylemek istiyorum. Mesela bu kelsebe kısmını atalım. Hızlı gitsin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz önce CHP için söylediniz ya. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Kim halk sözcüğünü en fazla kullanıyorsa en çok şüphe altında olması gereken odur. <gülüyor> Hocam ha. <gülüyor> şöyle bir şey söylüyorum sizlere. Alkışı siz aldınız. Alkıştan en fazla etkilenen de hiçbir Şimdi bir alkış daha aldınız. <gülüyor> Şimdi bakın şu anda kullanmakta olduğunuz diksiyon da sanki birkaç tane sözcük iç içe girmiş gibi görünüyor ve kafalarımızı karıştırma ihtimali çok yüksek. Gerçeklik, Hakikat doğruluk. Şimdi e, yaşamakta olduğumuz hayatta e, demokraside şöyle böyle bir sürü kepaz olabilir ama hepsi bunlar hani, hepsi gercediktir. Ama hakikat midir? O başka bir şey. Değil mi? Yani ben şey gelmiş diyorum. Ahmet'in ama. Konuşması sırasında Aleteya'dan bahsetti. Foucault'un kullandığı dikkat kavramı bu. Heter Aleteya doğru bilgini söylemek demek. Yani bir e, e, şimdi, e, filozofun, danışman bir filozofun e, bağlı bulunduğu, danışmanlığını yaptığı bir küpara doğruyu söylemesi. Yani e, tiranlara karşı doğruyu söylendiği zaman e, kafası uçabiliyor. Ama bütün bu e, doğru gördüğün şeyi söyleyebiliyorsa o insanın hakikati o Aleteya'dır. Yani Pareze'de pare, öyle. Aleteya da aynı şey. Aleteya çünkü aynı zamanda e, size e, şey yapmak istiyordum Jean-Pierre ile Bernal ve Neti'nin e, bulguladığı şey Lete ile alakalı aynı zamanda geni mi? Çünkü unutmakla Alaka, evet. Örtük, lete, örtük. Unutu. Yani bu evet. unutulan bir şey, bu gubli e, kelimesi, e, Fransızcası e, unutulmayan anlamına geliyor e, hakikat. Yani doğru söylemeyi unutmayan kişi, e, hakikate söyleyen kişi. Pareze'yi yapan kimse, e, aleteyi e, yapan kimse aynı zamanda. E, dolayısıyla e, Foucault'daki e, hakikat fikri... E, Doğru söylemekten geçen bir hakikat yoksa o e, içkin veya aşkın bir hakikattan fakat davaz etmedi? Hakikat delik yani, oldu mu? Fakadaki hakikat delik biraz daha. J'ai bir de verite Fransız. F e. Birazdan bir anlatı okuyacağım ama. Sadece iki dikkat yani Je Fransızı j'ai de verite. Fransızcası falan normal değil. Çeydiler. <gülüyor> yani şunu söylemek istiyorum. Yani demokrasi konusunda tartışırken bence psikolojik e, şeylere hiç gerek yok. Çok, Çok basit çünkü o ya zaman şu da, bence... Şu kadar cahaya bence... gittik ya hocam. E yani şey. Demokrasi <gülüyor> ile bugün arasında bir elbis numara için i̇şte kokuşlar bahsettiniz herhalde. E bak bundan bahsetmiyor. Zaman... E hocam istiyorsanız <gülüyor> ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuz <gülüyor> neydi? Demokrasi ile hakikat arasında bir gerilim hakikaten var mı? İkinci sorumuz buydu. Şimdi bu birinciden ikinciye geçersek burada ne söylemek istersiniz? Ve burada doğal olarak bu sorunu burada, Antalya'da, bu salonda... Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir organizasyondan sorulması ve o nedenle de kent bağlarında düşünülmesine baktığımız zaman mutlaka işin içine siyaseti sokmamız lazım. Demokrasi ile hakikat arasında mahalli idari yönetimine bakalım ve birlikte bu daha kolay çünkü. Ülke yönetimine bakmaktan daha kolay. Burada ikisinin arasında bir geril var mı? Sizce var mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Daha geçenlerde bir kitap okudum. Başlığı aşağı yukarı sel söylersi, senin sormak istediğin soruya ilgili mi de bilmiyorum. Tam şöyle bir şeydi: Demokrasinin hakikatle ilgili bir derdi vardır. Hani demokrasinin hakikat diye bir derdi var mı? Ben yazsam okurum. E, bilim adamı, e, bilim adamının <gülüyor> hakikat bir dergi var. Gerçeklikle ilgili diyelim kavram şeyleri söyleyin. Bir var. E, demokrasinin var mı yok mu? Valla. Muhafazakar düşünürler, Leo Strauss'tan tutun, bir isim sayabiliriz. Bunlar diyorlar ki demokrasinin hakikat diye bir alakası yoktur. Demokrasi bir çıkarlar çarpışan bir anemidir. Montesquieu'in Maciarenin söz vardır biliyorsunuz. Politika için, politikacı için hakikat ikinci yeridir. Yani arada sırada uğradığı bir yerdir. O da işine yaradığı zaman, uğradığı bir yerdir falan şöyle bir şeyler söyler. Ama mesela şöyle bir soruyla görüyorum. Mesela Churchill'in şey, bir sözünü hatırlıyorum. Şöyle bir şey söylüyor Diyor ki hakikaten politik bir şey Cümle. Diyor ki, hakikat çok değerlidir. Çok önemlidir. O nedenle çoğu zaman onu yalanlarla korumak gerekir. Ben mesela Kovetika'da bu tip yalanların olduğunu biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Mesela çetin değindi. Hiç ayrıntı şeylere girmeden biz şunu düşünebiliyorum. Mesela şöyle bir şey düşünüyorum. Hükümet, ben irademi, bana düşen payını devrediyorum. Devrettiğim oy kullandığım A partisine attım ama B partisi iktidara geldi. Fark etmez. O oyuna girdiğime göre bir ona onu den oldum. E, o hükümet, yalan söylediğimde soylu yalan diyorlar. Hani bizi sıradan insanları korumak için söylenen yalanlar. Yani, biraz önce dedim ya, insanlar e, hakikate dayanamazlar fazla. E, Leo sözü sanırım, hakikat e, toplumları yıkar. Ee, insanları öldürür hakikat. Yani, fazla dozda hakikate insanlar dayanamaz. Ee, Leo Strauss bunu filozof olarak kendini ayırarak söylüyor. <gülüyor> Biz sıradan insanları. kastediyor ama bence filozoflar da fazla hakikate dayanamaz. Çünkü insanlar fazla hakikate dayanamazlar. O soylu yalanlarla e, onların ne yapmıyor, Ama ediliyor. Ama bizim açıları bizi kandırdıkları zaman Hakikatten bahsetme hakkımız var mı yok mu? Ben kesin var olduğunu düşünüyorum. Yani somut örnekler verebilirim. En basit örneği benim bu son zamanlarda duyduğum, Türkiye'de duyduğum en politik e, taleptir. Akifetçi'nin kızını izledim ben televizyonda. E, dramatize etmek istemiyorum sahneyi. İzleyenler varsa, gördülerse. Hani, dramatize ederken bir de bir kaçan var çünkü olayım. Şunu söyledi. Ben o zaman niçin öldüm? Ee, bunu bilmek istiyorum. Sen devlet seneye, bana bunu söylemek zorundasın. Böyle bir hakikatten bahsetme hakkımız yok mu? Buna Fuko da itiraz etmez, DEVİDA'da itiraz etmez. Zaten öyle bir... Ali Hocam da zaten öyle bir şey söylemiyor. Ee, bunlardan bahsedebiliriz. Hatta ben şeye doğru götürüyorum. Bir şey daha bir Sözü denir diyeyim. Mesela ben ee, çeşitli soruları düşünürken, şöyle düşünmüştüm, siz o ayrımı yaptınız. Hani, hakikatle demokrasi ilişkisi nesilini? Bir, e, demokrasinin hakikatinden söz edebilir miyiz acaba? Hani, demokrasi nedir, böyle bir hakikatten bahsedebilir miyiz? Bahsedebileceğimizi düşünüyorum, birazdan bir tanım vermeye çalışacağım. Demokrasinin, hakiki şu andaki durumu, hani, Metis bir kitap bastı şahane, demokrasi ne halinde şu anda? o anlamda yani demokrasinin gerçekliğinden e, bahsedebiliriz. Bir de sizin sorduğunuz yani demokrasiyle hakikat ilişkisi. Ben orada hakikat ilişkisinden fazla hani onunla da kurulabilir işte bu dediğim meseleler gibi meselelerde. Ama adaletle ilişkisi diye düşünebiliriz diye e, aklımdan geçirmişti. Ee, şurada, şu soruyu sorabilir Şükran Şükrü hmm. Bu kontekst içinde aslında demokrasi hakikati ortaya çıkarmak için bir enstrüman olmak zorunda değil Şöyle söyleyeyim, mesela bir tanım vereyim mesela. Ben demokrasi tanımı biraz halk aklını üretiyor falan filan. O tanımlar değil de. Türkçü ee, ile kadar konuştuklarımız sanki demokrasi hakikati örtmek için de eşyalarmıştır. Yani biraz onu tersine bir kelime diye düşünüyorum. Hani hmm. abartmış olabiliriz. Mesela demokrasi tanımı, işe yarar bir demokrasi tanımı benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Roma hukukunda, jüri için söylenmiş, hani hukukta avukatlar için söylenmiş bir şeyin aynen demokrasiye uyarlanabilir olduğunu düşünüyorum. Latincesi <gülüyor> şahane bir cümle ama Türkçesi kısa mealimi söyleyeyim. Diyor ki, ee, Ardumanları tartmalı, oyları saymalı. Demokrasi tanımı bu olabilir. Yani elimizdeki şu an demokrasi, işli var, işlem var bizim gibi. Ama elimizde böyle bir tanım var mesela. Bizde şöyle bir şey oluyor. Oyları sayma yerleri karıştırıyoruz. Bizde televizyonda arkadaşlar hepimiz gördük sürüdür. E, Celal e, Çıkıyor. Üç tane ilahiyatçı var. İlahiyatçıları aşağılamıyorum. Onların meslek alanları farklı. Üç ilahiyatçı bir e, evrimli, şey evet. jeolog diyelim ki Evrim teorisini tartışıyorlar. Aynı bizi tartıştık. 5 dakika, 7 dakika. Daha eşit bir şeyler oluşuyor. Orada Ceren Şengör karbon testi dedi. O dedi ki, nereden biliniymiş ne o testin yani. onun yaşını verecekti? <gülüyor> Adam karbon testi dedi. Tekrar şaşırdı tabii mecburen. Yalnız olmak zorunda Hı. değil. Şunu söylemek istiyorum. yani Bu tartışma, evrim teorisini tartışmak istemiyorum şunu söylüyorum. Biz e, tartmamız gereken yerde saymaya kalkıyoruz. Saymamız gereken yerde tartmaya kalkıyoruz. Mesela çıkıp da benim oyunlar, dağdaki çobanın oy, bir birbiri diyenler var. Oyunları tartıyorlar. Böyle bir karmaşamız var. Mesela ben bu sözü şöyle bir şey söyleyebilirim. Demokrasi, basit bir bildiğimiz tanımı var ki bu dediğim sözlere denk düşüyor. Demokrasi, çoğunluğun çoğulukçu idaresidir. Çoğunluk kısmını biliyoruz, işte oyunu sayacağız, başka şansımız yok. İnsanlar bunu denemiş, başka bir yöntemini bulamamış. Ama ikinci kısmında ciddi sorunlar var bizde. İkinci kısmı, çoğulculuk dediğiniz zaman o kısmında asiyan şeyler var. O nedenle bir parti yüzde 50 oy aldığı zaman halkın tamamı adına konuşmaya katılmak yerinde olur. Çünkü orada çoğunluk ile çoğunlukculuk birbirine karışıyorlar. Yani ikinci soruda felsefi düzenden biraz daha soluk bir ayakları daha yere basmaya başladı. Sözsüz hocam. Birkaç şey söylemek istiyorum bunu. Bu televizyon tartışmaları ile ilgili olarak Pierre Rosanvallon diye bir Fransız Zaten çok düşünür bu ay. Onun e, halk kavramı üzerine geliştirdiği bir e, şey var. Üçüncü olarak kullandığı halk kavramı var. Duygu halkı diye adlandırılan bir. E, halk. Affecti. E, Peuple émotion diyor. E, emotion. Hangi bir ses? O duygu halkasında bu medya da, da etkilenen insanlar. Yani e, bir tür e, Walter Benjamin'in zamanında politika analistikleştirilmesi e, meselesini ele almış olduğu zaman ki e, halk, yani e, Alman e, propaganda e, makinasının karşısında heyecan duyup o heyecana kapılan insanlar evleri kaldırıyor, hayal diye. Ya stadyum e, Örnekleri var. E, futbol takımlarının o e, şeyleri, taraftarlarının heyecanı, e, onun duyguları. E, ya o kademin e, verilen örnekteki milli maçlardaki, yürüyüşlerdeki e, duygular. Şimdi e, bu mecra böyle bir mecra ki yani televizyon aygıtı. Yani gerçekten tabii e, İpekçi'nin kızının ben programını görmedim ama e, tabii ki oradaki e, ne saklanıyorsa onu söylemesi lazım gereken bir itidar var. Bu da devletin itidarı Çünkü hangi hükümet gelse fark etmiyor. Hiç şey saklanıyor. E, gerçek saklanıyor diyelim. Fakat tabii e, Fransız'a da bunu ses veriyorlar değil Le politique ve la politique diye bir şey var. La politique bildiğimiz e, siyasi partilerin politikası öbürü ise siyasetin gerçekten düşünüldüğü, teorisinin yapıldığı yer. Ee, şimdi e, buradaki devletin eğer o lapolitik e, yapan bir devlet varsa karşımızda hikmeti hükümet neyse o gereğini yapıyor. Saklamaktır diyor gereği e, orada devletin gerçek politikası. E, orada çünkü siyaset politikası yapmıyor, kendi gerçeğinin politikasını yapmak, hükümet nedir, gizli servislerin yaptığı şey gizli gizli yapmak bunu ve yok etmek, imha etmek, bütün bu şeylerin yaptığı gibi. Şimdi öbürüne geldiğimizde tefsiliyet meselesine geleceğiz, la politica yani parlamenter rejime ve demokrasi bir Eğer biz demokrasi bir rakam olarak, nümerik bir şey olarak görüyorsak, bana en güzel usallaştıran makalelerden bir tanesi. Bir sanat tarihçisinin makalesi gibi geliyor. Ee, Amerikalı e, Clement Greenberg'in 1955 yılında galiba yazmış olduğu avantgardtakiç makalesi. Orada çok güzel bir e, yaklaşımda bulunuyor. Bana kalırsa bugün tekrar düşünebileceğimiz bir tartışma alanı burası. Diyor ki e, totaliter devletlerde diyor, bunu Nazi Almanyası'na ve Rusya'yı gösteriyor o Halkın çoğunluğunun zevki ee, öneştirilir. Bu da kiçtir diyor. Yani bu e, bildiğimiz o işte o Halk, yani, ucuz malzemelerinin yapmış olduğu artık beğendiği, e, genel demokratik olarak beğendiği şeydir. Yani çoğunu beğendiği şeydir. Ee, Orada diyor sadece diyor totaliter bir e, rejimde olabilecek olan bir düğünün <gülüyor> kiç duygusu. Ee, i̇kinci örneği. E, Amerika'nın tabii e, örnek göstereyim çünkü Amerikalı ve e, savaş sırasında bulunan siyasi şeyler nedenleri de var. Sovyetler veriliğinin e, şeyine karşı, sosyalist gerçekçiliğine karşı Amerika e, 1945 sonrasında Jackson Pollock merkezli bir e, Amerikan e, Sovyet ekspresyonizmini dünyaya yaymaya çalışıyor. Bir e, siyasi mücadele bu. E, gizli servisler de yapılan mücadele çünkü Jackson Pollock'a Avrupa'da sergileri açtırıyorlar, fiyatlarını yükseltiyorlar vesaire vesaire. Ama e, söylediği şey şu, e, ifade özgürlüğünün olduğu yer, aman avantgardın olduğu yerdir. Çünkü e, kimsenin e, beğenmediği, kimsenin e, alışık olmadığı, klişe dışı bir şey yapmak mümkündür orada. Bu da e, demokratik toplumlarda olan bir şey. Şimdi burada demokratik hamle iki tane anlamı çıkıyor karşımıza. Biri e, çoğunluğun eee olduğu bir e, nümerik bir demokrasi, sayısal bir demokrasi yani yüzde %50 oy vermişse doğru olur oradadır. Büyük ihtimalle oy yine eksidir. Öbün neyse ifade özgürlüğü olarak gelirdi demokrasi karşımıza. Peki de e, bir gerçeği varsa demokrasi. Eee Kyman Weinberg bu ikinci e, tanımında ifade özgürlüğünün ve alışıkmış, alışılmamış olan bir şeyi yapma Söyleme, ifade ederek bunu gerçek olarak e, gerçekleştirme imkanını sunan bir rejim, demokrasi. Böyle olduğu anlamı. Zaten biz yavaş yavaş demokrasiyi halkla, tepsiliyetle veya çoğunluk verişmisini görülmeye başlayacağız. Orada sonunda biz eğer bir gerçek bir şey varsa, demokrasi gerçek bir şey varsa demokrasiye yaklaşmaya evet. başlayacağız. Bir evet. de Tümüyle aynı fikirdeyim hocam son söylediklerinizde. Ama bir ciddi sorun görüyorum. Mesela bu Türkiye e, somut örneğinde yeterli değil. Sıkıcılık olur mu onu bilmiyorum ama yeterli olmadığını göstermeye çalışacağım. Şimdi bakın e, hatırlayalım. Aydınlanma döneminin bir temel derdi vardı. Bir, e, beğeniriz beğenmeyiz. Başaramadılar, başaramazdı her neyse ama temel ders şuydu. Bir tür rasyonel empirik Bilme çabasında o common grant titikleri batılı ortak zemin bulma kaygısı vardı. Bu başarılamazdı belki, başarılamadı zaten o ayrı konu ama böyle bir dert vardı. Sonra bu derdi e, bir olanaklı olmadığı, iki hayırlı da olmadığını düşünen yine batılı düşünürler, özellikle kıta Avrupa'sı felsefesi, bu aydınlanmanın büyük artma akıl vurgusundan, Değil mi? İşte Rio Tavuk'un söylediği o büyük anlatı merakından kurtulmamız gerektiği küçük küçük akılların, küçük küçük menfaat gruplarının, küçük küçük epistemolojilerin bir arada yaşamak zorunda olduğu ve bunlardan birisinin daha iyi olduğunu gösteremeyeceği görüşü yine batı merkezli olarak türede. Buraya kadar iyi. Şimdi fakat aynı batı, bu, bu postmodern kritiği yalan batı liselerinden, okullarından, Argümantatif düşünme becerilerini silmedi. Yani Batı aydınlanmanın büyük projesini eleştirirken eleştiri dediğimiz sürecin gerektirdiği temellendirme, rasyonel bir argüman üretebilme, bir argümana itiraz edebilme, e, retoriği argümanlar ayırabilme becerileri okullarında mümkün olarak şimdi Türkiye'ye gelirsek Burada öğrencilerim var, onları da kabul edeceklerdir. Yani modus ponensin A ise B, A öyleyse B'yi anlatmakta düşük çekiyorsak. Logical fallacies denen mantık hataları, Türkiye'de herkesin her an durmadan yaptığı türden hataları düşmüşse, farklı söylemlerin bir arada olması anlamında demokrasi, halkın manipülasyonunun, manipülasyonuna yol açıyor. Bu manipülasyon e, zaten kötü olan tepsisistlerinin hiç işemez olması anlamına geliyor. Basitçe kandırılmam anlamına geliyor. Bakın geçenlerde bir... E, e, pardon, yanlışlıkla ilgili bir alakası yok mu? Hayır, size söylediğinizden sonasını söylüyorum. E, Türk, Türkiye'de eğer... ifade özgürlüğünden... ifade özgürlüğünün Türkiye'de... Bana... İfade özgürlüğü Türkiye'de sonsuz hale gelse de şu anda... Bu söylediğin nedenlerden dolayı... İfadeler arasında bir argümanlık seçmek yapılamayacak diyorum iddianlar. <Gülüyor> O da total avangarttan bahsediyoruz ama yani olmuyor. Yani bir yaratıcılıktan bahsediyoruz. Herhangi bir ifadeden bahsetmiyoruz şu anda. Yani ama ifade etmek başka bir, ifade bir, bir. şey. E, Avangart dediğin şey nedir? İsmi üstünde eee hiçbir vatandaşın, hiçbir kimsenin daha önce yapmadığı bir şeyi söylemek veya yapmak veya göstermek. Yaratıcı yani bir ifade için anlam yok bence evet, ama söz zor, zor, zor, daha, sözler bir şey değil. Yani. Yani Herkesin bir bireyi bir, bir, Birinci avangart veya birinci avangartten bir mukayese yapma imkanım ancak en fazla yani e, sanat tarihinde olduğu gibi. Hayır, sanat e sanat ütişler bizimki avangart, eee fütüristler bizimki avangart gemisindeki olduğu gibi. Tamam ben Bizler... sanat adamı demiyorum. Aşırı demiyorum. Çünkü... İfade, yok, pardon, i̇fade özgürlüğü Türkiye'de kusursuz olsa da savun şu. Biz temel akademik becerileri e, olmayan bir toplum şu anda. Batı e, özellikle Kıta Vakitası Tersitesi'nin tüm haklı eleştirilerine rağmen bu becerileri terk etmemeyi başardı. Şimdi bu türden mantıksal yani, hatalar Türkiye'de gündelik hayatın ayrılmaz partisi olmuşken biz neyi konuşuyoruz? Yani çok ciddi bir sorun var. Yani biz e, kürtaj meselesinde beş tane diskors çıkıyor karşımıza söyle. Bu beş söylemi değerlendirecek bir kitle gerekiyor değil mi? Abi büyük Şimdi yani siz vermiş örnek de pardon. Buyurun, buyurun. Siz vermiş olduğunuz örnek de... Ben şunu anlıyorum, bir e, standart mantık var, standart dil olduğu gibi. Bunu uyma, uymayanlar varsa ya ona hatalı bir şey yapmaktadırlar. İlla ben mantıkla bir ay, ay, yani, e, mantık mı bilirsin? Ayak vermezler. Yani, isten mantık ki, yani şey dediğim, çok güzel cevabını verdi biriçe e, örneğinde. E, yani e, sonsuzcasına özgürlük hı. yapan, sen aksine baktığımız zaman e, dilikle. Ee, yaratı arasındaki geçiş sınırı, hukuk çok güzel anlatıyordu e, deliliği tarihinde e, patolojik an yaratı anında delilikle birleştikten itibaren yaratıya geçebiliyorsa bu gerçek bir nesneye yahut şiire yahut plastik bir objeye geçebiliyorsa dinginlik başlıyor diyor. Bu olağanüstü bir e, delilikten akıla geçmek, sanatsal bir e, şekilde delilikten akıla geçme örneği bana kalırsa. Ama bunu yapması için Zaten gittiği yol e, mantığı yahut standart dilin yahut e, alışıla gelmiş olan formların dışına doğru çıkması lazım. Alışıla gelmiş formlardan yararlanmayalım mı? Bu onu temellendirir mi? Hayır. <gülüyor> yani Raymond Roussel'e bakın. E, Raymond Roussel ne yapıyor? E, Fransız şiirinde 19. yüzyılın sonunda aynı sesten yola çıkarak uydurma ayrı ayrı cümleler yapıyor. Yani e, Le Frat'sın söyleyeceğimi duyacaksınız söylediğimi. Eee Le Frat, Le Foul Pantalon Rouge, Le Foul Pantalon Rouge. İki tane ayrı ses sesi ses aynı gibi duyuyoruz. Bir tanesinde eee korsan ayağa e, tahta olan ve kırmızıya boyanmış bir e, korsanın hikayesi anlatılıyor. Öbüründe pantolonun rengi kuvvetli bir kırmızı olmuş olan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Şimdi bunu mantıkla Fransızayla, ya dille açıklamaya kalkarsak e, burada yani e, tamamen standart dünyanın içine girmiş olacağız ki orada ifade özgürlüğü diye anlattığım şey zaten bunun dışarı çıkmak mantık hatasını yapmak gerektir ki yeni bir şey yapabilirsin e, konuşan insanlar ama e, eğer konuşmanın bir anlamı yani mantıksız anlamı yahut agramatikan bir anlamı varsa, anlamsızlığın anlamı varsa eğer yani ilginç olmaya başlayacak ya televizyonda konuşmalar değil ki Doğru şimdi fakat e, benim anladığım kadarıyla e, Çetin Hoca'ya yanlış anlamadıysam e, bundan önce sanki argumentatif düşünce biçimine alışmamış ya da bunu öğrenmemiş toplumlarda ya da topluluklarda e, işin düşünce özgürlüğüne gelmesi ve demokrasi içinde hakikati aramak sanki biraz daha hayalciymiştir. Evet, bu, biz, bu bizi doğal olarak üçüncü soruya getiriyor. Bir, Biz, bir tek yapsak ona şöyle bir şey... Hocam, sor, üçüncü soruyu direk getirip ilk sözü tekrar seveyim. Saat olup görüyorsunuz değil mi? Soru da alacağız. Unutmuyorum. Biraz daha zaman oldu. Ondan sonra soru alacağız salonda. Ee, Doğruluk kıstasına geliyoruz. Acaba e, demokratik bir toplumda eğer demokrasiyi hakikati aramak için bir şey olacaksa ya da hakikati ortaya çıkarmak için ya da Takli ama o başka bir montezi kullanıyoruz. Evet. Bir top ne yapmak istiyorsak, bu doğruluğu aramanın ya yani da hakikati aramanın ne gibi ölçütleri var? Bunların nerede yapacağız ve nasıl yapacağız? Bir gösterelim. Önce işte şey söyleyeyim, şey söyleyelim. Şimdi anladığım kadarıyla, böyle haber masrahi bir yani ben yani yani, ya. hiç sempatik olduğum bile değil Habermas ama <gülüyor> şunun uçunu <gülüyor> reddedemiyorum açıkçası. Yani aşkına gerek var. Pardon, bir radamastedi par, e, geldi. Yani bu ihtiyacı görmüyoruz, olmaz arkadaşlar. Yani, çok soğuk bir şey yok. Yani, yani İsali çocuğun e, suyunu melekler denir, önermesiyle. <gülüyor> İsali çocuğa bol su vermek gerekir, önermesiyle. arasında hiçbir fark görmüyorsak, sanat bakımından, ya da çocuk bakımından falan. Yani <gülüyor> Türkiye bu, bu farkı görmemizi gerektirtiyor. Yani, ben sormazım. sadece şunu söyleyeyim, geçeyim. Türkiye'de dediğiniz arbi mantatifi yetenekleri sahip olan insan sayısının az olmasının sebebi düşünce özgürlüğünün olmaması. Evet. Evet. Evet. Evet. Yani, Televizyondan ne kadar görüş Görüşüyoruz. Mesela şöyle bir şey var. Demokrasi, demokrasi halk idaresidir. Ee, en az söz halka verilir. Hakikaten de verilmez. Mikrofonu merkezimi şaşırtırır dediğin gibi. De mikrofona konuşma... mikrofon burada görmediğim için şey Benim de olsa konuşamam ben. <gülüyor> <gülüyor> Benim arkadaşım var Tanrı Bora. Şahane bir sözü var. Mikrofon doğrultulduğunda saçmalamayan Türkiye rastlamadım diye. <gülüyor> Yani bizim böyle bir şeyimiz, var. E şöyle söyleyeyim, bizim kamusal konuşma yeteneğimiz yok. E, argumentatif kısmı geçtim. Kamuya konuşma yeteneklerimiz zayıf. Ama bizi bir kader akşam içirirsen birbirimize çok güzel konuşuyoruz. Bir konuda özgürlük olsun sana evliliyorsanız. Ama biz senin saniye bir düşüncen Yani, düşüncelerde e, yani yani, ifade özgürlüğü artsa her top kendini durmadan ifade ediyor. Çekimek bu hayat. Ama, <gülüyor> ama ifade değil. Yok, yani şöyle, o zaman senin sınıflarından mezun öğrenci mi bekleyeceğiz özgür olan? Valla, ihtiyaç var sana. Yani, şöyle bir şey söyleyeyim, ben bu doğumlu şey kısmına hüküm veren son cümleleri öyle toplayayım. Buyur, buyur, tabii, güzel. Yani, demokrasinin şu anda içindeki halinin ne ilişkin bir kütümser görüşlerimi söyleyeyim, sonra pozitivine söyleyebilirim diye bakıyorum. Yani, şu anda benim gördüğüm şöyle bir şey var, siyasal alanında. Ee, karşılıklı bir sinizm var. Ee, buna bazı düşünülen mağdurların ve işte muhtedirlerin sinizmi adını veriyorlar. Sinedrin dediği şu. E, inanmıyor ama sürdürüyor. Mesela politik sinizm dediğimiz e, hepimize soruyorlar politik açıdan üçgen olduğunu söylüyoruz ama seçimlerde oyumuzu kullanıyoruz. Ben mesela burada hakikatle ilişkilerinde bir şey söylüyorum. Şu, yani biraz önce söyledim. Ee, eğer ben bu demokrasidenin oyuna giriyorsam, kurallarını kabul ediyorsam gitme kısmını devlettiğimde bana yalan söylememek, bana gerçekleri söylememek, politikasının e, sonuçlarını söylemesi konusunda hak talep ediyorsam e, tersine çevirip bir de şöyle bir aykırı şey soru sorayım. yani. E, yalanlardan acaba ben sorumlu mıyım? Doğal olarak oldu, Doğal olarak soruyorum. Ee, bizde e, sinizm, e, ödeki taraftaki sinizm, e, ödeki tarafımızdaki sinizm, yönetilenlerin sinizmi burada başlıyor. O sinizmle zaten seçimlerde yatıyorum ve kendi boylarımla veya oynadığım oyun sonucu iktidara gelen parti zaten liderin yalancı olduğu olduğunu, bir olduğunu, çıkarcı olduğunu söylüyorum. E, bu aslında bir hani hani... E, Sağ olun ya, kötü bir iş mi diyor, ne diyor ona Fransızcası, <gülüyor> <gülüyor> kendini kandırma. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> kendini kandırma dediğimiz bir şey mi <gülüyor> aldı? <alıyor>. Kendini aldı. <alıyor, gülüyor> ben. ben biliyorum ki demokrasi ile ilişkimiz, hakikat ilişkimiz kurulacağız eğer bu yalanlardan vazgeçerek iktidar bir, bütün halkın oyunu temsil ettiği yalanını söylemezsek, ben de e, bütün yetkililerini devrettikten sonra bütün sorumluluğun onlarda olduğu, yalanından vazgeçersem hafiften böyle bir hakiki demokrasi yaşanabilir. Son böyle söyleyeyim. Ali Hocam siz de pozitif bir şey söyleyeyim. <gülüyor> demokrasi aslında da şey söyleyeyim. bir şey pek benim e, demin bir sürecimde başka bir şey yok herhalde yani. Demokrasiyi bir ifade özgürlüğü ve vangardyla olarak almaktan başka şansımız yok herhalde diye düşünüyorum. Yani eğer demokrasi çoğunluğun oyla e, seçtiği idare mekanilması diye görüyorsak e, tarih bir sürü fitör e, yani örneğinden oldu Yani e, üstelik demokrasilerde hani e, parlamenter meşimlerdeki bu e, e, kanun nezdinde kararnamelerle eğer mühendiliyorsa <gülüyor> bir demokrasi, bir şey, sene aydınlığı haline sokuluyorsa her seferinde dünyadaki bir sürü örneğin de biliyoruz. E, biraz daha sorunlu olmaya başlıyor herhalde ama demokrasi başından beri sorunlu bir e, kavram. Yani on, herhalde onun için yani Negri ve Hard'ın e, ...çokluk kavramını spinozlar alıp tekrar gündeme getirmeleri bu demokrasi kavramının, halk kavramının, vatandaşlık kavramının dışından çıkacak olan yeni bir kavram aramalarında kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet. Peki. Ben de hocam mı düşünüyorum bu son söylediğini hatırlıyorum? Fakat belki biraz hani haber masalına getirilmesine yol açan bu tavrının nedeniyle onu da ısrar etmiyor biraz daha. Ee, şeyin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Kamusal sorunlarla şu iki şeyden birbirinden ayrılmalı bence... Bir, e, sabah da söyledim, e, vazgeçilemez temelde temellendirme ile vazgeçilebilir temelde temellendirme. Bunlardan ilk bir şudur, örneğin kutsal bir vazgeçilemez temeldir. Birileri bunda temellendirirler bu şeyleri. Haklılar ama kamusal, projelerde, kamusal kararlarda vazgeçilemez temelde yapılan temellendirmeye dayanarak politika bağlamız. Vazgeçilebilir temelde temellendirme daha az kötüdür. Çünkü temeli her seferinde gözden geçirir, vazgeçer, yeniden tebevü yeniden vazgeçer. Ee, bu ikincisi çok daha demokratiktir. Ee, söylemleri bir çeşitli dünyada. Bu ikincisine mecburuz tanısal projeler. Çok teşekkürler. Konuşmacılarımız kendi bölgüsüde çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Hakikatle ilgili, demokrasiyle ilgili ve bunların birbiriyle ilişkisiyle ilgili olan. Çok da kritik ifadeler. Şimdi salona e, biraz e, soru hakkı tanıyalım. Sizden rüca e, salonda soru soracak olan arkadaşlarım, bir, bir korsan bildiri lütfen sunmayın. Sadece <gülüyor> sorunuzu sorun ve sorunuzu kime sorduğunuzu lütfen gire getirin, çok rica ederim. Çünkü salondaki, ben eminim 5-10 arkadaş vardır bir şeyleri söylemek isteyen. Bu ikisi her gün başına çıkar mı sence? Sen e, bence çıkacaktır. Çünkü herkes bir, bir bildiri, bir statement vermek isterse, işi, e, ucunu kaçırabiliriz. Buyurun efendim. Topluluğun ortak yararı nasıl demokrasi içerisinde? Aslında hiç soruya değinmek istiyorum ama e, Soru bir tanesi abi, hocam, tamam mı hocam? Şimdi demokrasi içinde hakikate nasıl ulaşılır? Ben cevap vermek için de, bütün konuşmacılarına soruyorum. Hakikate ulaşmak için demokrasi içerisinde en temel şey hakikatle ilgili yeterli ve doğru bilgi vermekte tamam. halka. Bir evet. de halkın belirli düzeyde yeterli eğitilisi ama siz halkın anlayacağı haliyle yeterli ve doğru bilgiyi verin. Bir kamu kuruluşu bak, İstanbul'a evet. hava alanı yapılacak, bunun artısına, eksisine, toplumsal maliyet ve faydasına toplumun kararını versin. Bir evet. de soruyorum. Nasıl, nasıl olur bu aşırı beden burası? Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Evet, çok teşekkürler. Bir kısa bir şey bu Şöyle bir şey, Bu konulara hiç girmedik ama şu kamu meselesi... Geçenlerde... Batı'da okuduğum ki Batı'daki işlerin bizden iyi durumda olduğuna dikkat tahmin edebiliriz. Bir üniversitede çalışan bir, bir, bir siyaset bilimci şöyle bir şey söylemiş çağımızın e, günümüzün trajedisine kamusal meselelerde bugünlerde referandum yapılsa en düşük oylar buradan çıkar diye. Anlamadım. Kamusal sorunlarda. Evet. Kamusal ...ilgilendiren konularda referanduma... ...kamu en az oyun verir. Bilmiyorum. Gel ben mi anlamıyorum? <gülüyor> Hayır, içinde olduğu için. İçi şu, şu sebeple... E, ...öyle bir bireyci toplum ortaya çıkmış ki... ...kamu kavramını tanışıyor insanlar. Kamu var mı dediği. Yani şu anda Türkiye'de... ...siz bir kamu görüyor musunuz? Yani e, bu şeyi, bakış açısınıza bağlı hocam... Bakın içine şey bağlı şey açısından söyleyeyim. Yani kamu <gülüyor> kavramı kamu kavramı tartışmalı bir kavram. Yani birbirimize tartışılıyor. Şunu söylemek istedim. Şöyle bir şey. Siz çocuğunuzu koruyorsunuz. O çocuğu koruyor. Bütün çocukların ortak çıkarına eğitimde bir şey yapmak istedim boğuluyorsunuz. Kimse oy vermemek. Yani. Bizim sorunumuz zaten bir kamuyla ile iletişim kuramama değil. Kamu kavramının dağılmış olması. Ama siz onun için, da, mi, e, için mi halk dediniz? Kamu sözünü e, siz e, hiç e, kullanmadınız mı? E, o, o, o sebep. Ama onlara gidemedik. Tamam, tamam, ama benim esas söylemek istediğim bu. Bizim problemimiz kamuyla ile iletişim meselesi değil. Kamusal iletişim değil. Kamusal alanlar gitmiş mesela. Şöyle bir şey söyleyeyim. İngilizcesinde de, Fransızcası da nasıl Ali hocam bilir. Türkçesi şahane yani, çapışıyor. Mesela demokrasi e, meydana gelen bir şeydir. Ben e, kent bağlamı, yarıpe oturma kaldığı için hiç o konulara girmedik. Şu andaki kentlerde insanların demokratik fikirlerini söyleyebileceği meydanlar yok. Var mı Antalya'da meydanlar? <gülüyor> Kavulsal alanlar, e, Türkler Yap, arasında. Televizyonlar hocam, müsaeler misiniz? Müsaeler misiniz? Aklıma şu geldi yani ki konusunda görüşeceğiz. İstedim yani bu kamu, resmi destek. Yani Somut olarak e, konuşursak halka danmayacağı insandan, çünkü felsefe kohrelerinde bilim bildiğin e, kavramlar e, konuşuluyor. Onun için e, kavramlarla konuşmak zorunda kaldık. Ama e, halka danmayacağı insandan e, bir şeye bir bak isterseniz, Cabo e, denen yer e, çökmüş vaziyette Batı dünyasında, Avrupa'da. Ve e, halkın e, oylarıyla değil vergileriyle oluşan kamu e, parası e, iflas etmiş vaziyette. Bu bakımdan da e, bir sürü e, araştırma merkezleri kapanıyor. Üniversiteler, bankelere sürülüyor. Sanat merkezlerinin müdürlere atılıyor. Sanat merkezleri kapanıyor. Ve nasıl acaba e, Çin, Rusya, Türkiye e, gibi finans merkezli e, bir kaynak daha doğrusu e, vergilerle değil bu sefer bankaya yatırılan paralarla e, oluşturulan e, finans merkezli bir dünyada nasıl üniversiteyi e, sanat kurumlarına e, vesaire e, araştırmaları e, kaynak e, bulabiliriz sorusunu e, sormaktalar. Yani e, e, Demin şükürlüğü söylemiş olduğu gibi kamu meselesi Batı dünyasında, biz zaten çoktan beri kamu diye bir şey yok. Bildiğim kadarıyla üniversiteler dışında ama üniversiteler de ilkiyle işe azaldığı için iyi hocaların bir kısmı iyi üniversiteler olarak daha fazla paranın diğer yerlere gidiyor. Sadece emekli oldukları zaman kamu üniversitelerine dönüyorlar. Çünkü Türkiye'deki bu emeklilik sistemindeki e, işçi ve memur arasındaki farktaki e, emekli oldukları az zaman alacakları paranın e, farkını hesaplamaktan dolayı. E, kamu e, kamusal alan yani e, medya yani haber masasında e, söylemiş olduğu gibi görüyoruz. Yani televizyonda kimse bakmıyor artık. Gençtesi e, hemen hiç bakmıyor. Zaten de bakacak bir e, programda ben göremiyorum. Max ediyorum bir tek. E, biraz da biz Erasmus Mekatoloji Serisi'ne teşekkür ediyorum. İki sorum olacak benim. Eee ilk e, sürekli demokrasiyle ilgili tartışmalarda temsil kavramını bir yapurdum. Bugün e, işte siyaset felsefesi teriminde önemli e, kavramlardan bir tanesi tartışmak. E, katılımcılık yani e, temsil ya e, katılımcılık arasında bir bağlantı var mıdır ya da katılımcılar dayalı bir demokrasinin temsil edilen bir demokrasiden daha farklı olanaklar açığa çıkarabilmesini mümkün mü? E, bunu e, sormak istiyorum. Üç konuşmacımız yanıtlayabilir. İkincisi, Halit Hocama e, sormak istiyorum. Bu özellikle e, yaratıcılıkla bağlantılı bir, bir vurgu yaptı. Yani aslında daha çok ee, Adorno'nun dil ve sanat bağlamında olumsuzlama yere yönelik vurgusunu da içeren aslında bir e, şey ben bildim e, bağlamda alanda. E, ve bu yaratıcılık da aslında e, Çetin Hocam'la e, bir tartışma da oldu orada. İşte mevcut bir takım mantıksalar bir mantıksal yöntemleri gelinmeden <gülüyor> nasıl ifade özgürlüğü olacak gibi bir tartışma oldu. E, Ali Hocam'a sormuştu, da uzatmak istemiyorum. E, bu yaratıcılıkta e, belli bir bilinç seviyesi, mesela mantıksal argümantasyon aslında nasıl yapılacağını bilen birisinin e, bunu olumsuzlamasıyla, bunu bilmeyen birisinin e, tesadüfen bu tür bir olumsuzlama işine girmesi arasında bir fark var mıdır sizce? Bunu sormak istiyorum. E, valla e, çok hemen basitçe cevap vereyim, hiçbir sanatçı, hiçbir yazar, hiçbir e, şair, e, ...mantık kasteleri almamıştır herhalde. Bu sizler hiçbir gün bilmeyecektir. E, ama e, standart olan bir, e, avusuna geldik bir mantıktan bahsediyorsak ya, yani, ...yani felsefenin mantığından değil de... ...argumentasyon bir şey yani... ...ne diyorlar? Uslanlama mı? Uslanlama. Üstelikçe de öyle söyleniyor galiba. <gülüyor> Uslanlama e, yaparak, e, yahut onu, onun e, mantığına uymadan... Ee, bir tür şizofrenik konuşmanın içine e, giriliyorsa e, ben tabi orada şizofrenik konuşmanın daha yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani eğer bir klişe üzerinden ya anti klişe üzerinden düşünmeye kalkarsak yaratıcı olamayız zaten. Yani yaratıcılık böyle bir zorla yapılan bir şey. Ee, kendi kendine olan bir şey. Bazı insanlar daha e, şanslı yani e, onun için de çok az e, sayıda dünyada yaratıcı insan çıkabiliyor ama yani e, demokrasinin olabileceği yani demokrasinin hakikati varsa demek istediğim şey oydu. Bu tip imkanları o insanlardan kısıtlamadığı zaman demokrasinin bir e, anlamı olabilir benim için demek istemiştim. Başka bir anlamda olmadığını söylemek istedim. Katılımcılık ve temsil et üzerinde siz şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu katılımcılık, te temsil et. Evet. Temsili, e, benim bildiğim 5-6 çeşidi var. Yani mesela temsil kötüdür diye bir şey söyleyemem. Ben mesela bu konudan bir sorunun şu olduğunu düşünüyorum. E, doğrudan demokrasi, işte ki, katılımcılığı had safhaya çıkarın. Doğrudan demokrasi imkanlarının günümüzde e, çok Gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani temsili demokrasilere <gülüyor> mahkum görünüyoruz. İyi veya kötü. Ama e, temsilcinin temsilci olduğunu unutturmayacak düzenekler lazım demokrasilere. <gülüyor> yani bunun içinde Rosendel hocam bahsettiniz. Onun e, güvensizlik çağında kontrol demokrasi diye bir kitabını okudum son zamanlarda. Oradaki fikirleri bana cazip geldi. Bu da bir ütopyik bir şey. Diyor ki günümüzde demokrasiler giderek iktidar ilişkileri asimetrik hale geldi. Medya diyoruz, medya haberleri asimetrik hale geldi. Yani ilişkiler bakışsız hale geldi ve bu demokrasi için büyük tehdit. Her bakımdan büyük tehdit. Rozan bunlara karşı diyor ki kontrademokratik hareketlerin e, önemi arttı. Kontrademokratik eee çizerek söyleyeyim mi? Demokrasi karşıtlığı değil. Karşı demokrasi hareketleri. Mesela bir e, ilk oturumda e, şu şüphe konusu gündeme getirildi. Yasin Hoca tarafından son derece önemli. Hani demokrasilerde de şüphe, şüphe eğer ortadan kalkmazsa şüpheye izin verilmezse demokrasi içinde tehdit bu. Bunun için o zaman şeyden eee Robespierre'den bir sözü var. Çok güzel bir şekilde anlatılamış. O şöyle bir şey söylüyor. E, demokratik rejimlerde şüphe, eleştiri, kritik, e, aşk ilişkisindeki kıskançlık gibidir. Hı. Faydalıdır ve ısrarla sürdürülmeli. Yani bunu söyleyebileceğim bu konuda. Yani ben sadece şunu ekleyeyim. Temsil, yani Deridan'ın dediği o imkansızın deneyimi gibi. Temsil imkansız bir şey tabii. Yani temsil edilemez olanın temsili yapılmaya çalışıyor olacak iş değil. Ben kişi kendi menfaatlerde bile kendisine temsil edemedi düşünüyorum. Zaten yani ben düşünmüyorum. Çok da somut bulgular var bunda ilgili. İşte daha yeniler çıktı. Tepsiyoruz, sürdümler bir kitap herkes öyle diyorum? Yani kendi davranışlarımızın, kendi eğllediğimiz, e, davrandığımız gibi davranışımızın, öyle davranış oluşumuzun belirleyici nedeni kendimiz değiliz. Menfaatlerimizi temsili çok imkansız, zor görünüyor. Bir tane parlamenter temsil falan iyice olanaksız ama katılımcılık e, bence Olumlu bir e, denem, deneyin deneme olabilir yeniden şimdi 21. Suizyılda ama onun tabii yapacağı yer e, sivil menfaat odaklarında, meslek örgütlerinde, sivil toplum kuruluşlarında doğrudan katılımcılık e, sonuç verir. Yeter ki bunların söylemlerini e, gerektiğinde sivil tahsisizlik pratiğine dökerek de e, genel ulusal kararlara falan etkilecek aşamaya getirsinler. Orada ben katılımcılık daha dolanaklı bir Buyurun efendim. Ee, hocam korsan yapmayın dediğiniz zaman, belki hani ortalama bir izleyicinin kafa karışıklığını yansıtacaktır <gülüyor> ee, söyleyeceklerim. Ee, İnternette, Twitter'da çok paylaşıldı. Ee, ergenlerin uluslararası ilişkilerle imtihanı diye bir ciddiyalar, görenler var mı acaba? Ee, Türkiye uçağı Suriye tarafından düşürdükten sonra iki ergen, yani 10 17-18 yaşlarında iki kardeşimiz Facebook'da konuşuyorlar, bir tanesi de yok ki kadın olan. İşte şimdi diyor, e, Suudiye ile İran birleşecek, Rusya'yla birleşecekler, şey, Kürtler de bunları destekleyecek, Güneydoğu'yu bunlar alacak, Rusya, gü e, Güneydoğu'yu alacak, Yunanistan ikiyi isteyecek, bizim mallar da hemen verecekler onu, sonra Amerika devreye girecek vs. gibi bir dünya senaryosu çiziyor. Karşısındaki erkek çocuk da diyor ki, e, öyle ama diyor, şu doları diyor, Amerika Savaşı girer, bilmem ne Dünya Savaşı çıkar, o ayrı bir senaryo üretiyor, orada kitle çok, çok önemli olduğunu düşündüğüm şey, biraz önceki ilk senaryoyu kuran kız çocuğu söylüyor. O da olabilir. <gülüyor> Şimdi, e, hakikatle ilgili kafamdaki karışıklık şey şu. Teknolojiyle hakikate arayışı ve alakayış arasındaki değişim nasıl? 20 yıl önce ben öğrenciyken, 5 yıl önce, evimizde 20 tane kitap vardı, sol yayınları, 600 üzeri, kuran bir şey vs. okur. Okurduk, tarihçi çocuk vs. Çok bir şeye ulaşamazdım belki, birikim okurduk falan ama bir yerlerdeydik. Şimdi internetle birlikte, diğer teknolojik ayrıntıları oluşup, kullanımıyla birlikte her yerdeyiz ama hiçbir yerdeyiz. Yani illimnati, belirsizlik, hiçbir şey net olamaz vesaire gibi hiçbir yerde değil. Sen yalan dünyasıydınca göz arayacağım hocam. Öyle bir yerde sanki bulunuyor, bulunuyor gibiyiz. Aklıma Fukuyama geldi. Yani Fukuyama hep deriz, ideolojiklerin sorumlu vesairedi. Yani çok kolay bir yer attık. Aslında Fukuyama, Şimdi aklıma geldi. İdeolojileri sorun demiyordu. Öyle bir sistem kuracağız ki, her türlü ideolojiyi ardı etkisizliğe anlamsızlaştıracağız." diyor. Foucault'dan çok bahsetti. <gülüyor> Bobri'nin Foucault'in son cümlesinde en ağır, hafif deyimle geliştir diyelim. Şunu söyler. Yani doğru bir bile söylüyorsak çok geç kaldım. Artık bir şeye vazge anlamsız bir şeyle söyledim der. Hakikat o yüzden hepimiz için geç olmadan gerekli. Hakikat algısı var. Arayışında. İdeoloji politikadan bağımsız bir hakikat olabilir mi? Sorun. Teşekkür ederim. Ben hemen size şey yapıyorum. Son, son ya. sorumuzu bir daha sorun. Son, son, son i̇deolojiden, da, ideolojiden doktrinlerden ve politikadan bağımsız bir hakikat ya da hakikat arayışı olabilir mi? Evet. Buyurun. Hatırlayacaksınız, siz Aydüsten'i bulduğunuza göre e, zamanında, Aydüsten'in bütün e, iddiası şuydu. E, i̇deoloji dediğimiz, yanı satıcı bir e, kelimeden, kurtulalım da biraz birin dünyasına geçelim diyordu. Komünist Partisi'nin çıktı o zaman. Foucault, Deroz gibi düşününlerinde ideoloji kavramıyla çok mesafeli bir ilişkide olduklarını biliyoruz ama aslında belki mesafeli insan Marx'tı. En başında. Ne diyordu? İdeoloji işte an yeni yeni yeni geçti soruya Möves Monsuyans'a yanlış bilinciye ait olan bir şey. Yani e, ideolojiler insanları bilinci yapmaz insanı. İnsan kendi bilincini yapar. Yani ideoloji de öyle bir şey ki e, <gülüyor> havada olan, işinin ne olduğu belli olmayan, maddi olmayan bir şey. Yani e, bir tür e, maddesizlik dünyasına ait bir e, kavram ideoloji. E, olması gereken, olması gerekene doğru gitmesi gereken e, anlamlarını e, taşımakta. Ama e, onun tersini mesela Foucault'daki, Deleuze'deki e, kod kavramı yani e, dilin kodlarını çözmek, e, şifresini çözmek gibi e, maddi bir e, bakış ya ruhun e, aynı şekilde ne diyordu mesela hapishanenin tarihinin e, içinde e, beden ruhun mahkumudur. Yani beden dışarıda, içeride değil. Beden en korporel bir şey, stoğacılarda olduğu gibi. Ee, i̇deoloji eğer e, güveneceğiniz bir şey olsaydı e, bizim bu ilahiyatta medikaya e, veya da hep düşündüğümüz bedenimizin içindeki olan ruh diye adlandırabilirdik. Halbuki Foucault'a köpüdeolojideki en korporel kavramı maddi bir kavram, isimsiz anlamında maddi bir kavram. O arasında ideoloji ile alakası yok. Darbeyi önce ruha anlatıyor, bedene belir diyor Foucault. Yani e, ideoloji bir darbe alan bir şey değil, meden darbe alan bir şey. Belki de en güzel örneğini sonlandımını bitireyim. Ee, çok konuştuklarla. Butler'ın tarih meydanı üzerine yazdığı küçük makale Türkiye'ye çevirmiş diye biliyorum. Ee, i̇nsanların e, toplandıkları yerde kendilerini ifade etmek üzere, kendilerini temsil etmek üzere seçtikleri insanları aynı zamanda indirme gücüne sahip oldukları o e, meydanlarda, kamusal alanlarda ee, önce konuşan sesleri değil, bedenleridir diyor. Yani e, bu maddi dünyayla, maddi olan bir mücadeleyle, güç ilişkileriyle, ideolojinin aslında hiçbir yeri yok. Bunu Şimdi tabii bu söylediğinizin e, yanıtını kısmen bundan önceki oturumda Sevgi Hoca verdi. Yani e, her şeyi göreceli hale getirdiğiniz zaman doğruyu bulma şansınız olmuyor. O zaman korkunç bir bilgi, bilgi kirliliği içinde her şey göreceli, her şey yanlış olabilir. Eyvah doğru var mı? Herhalde evet. o da yok. Bu bu bizi çok çok kötü bir tarafa getirebilir diye düşünüyorum. Evet. Bakışı Göreceği bakışıyla göreceli hale getirmek Tabii. O zaman onu da göreceli hale getirmekiz lazım. Şurada bir soru vardı galiba. Buyurun efendim size bir soru sormak istediniz galiba. Evet. Mikrofonki bir istemiştiniz miyiniz? Evet. Buyurun. Demokrasi olmadık bir ülkede hakikat ortaya çıktı. Hakikatı da demokrasiyle bir türlü bağdaşamamak. Ben gerçekten çok huzursuz oluyorum. Biz hangi yoldan hangi metotla e, hangi hakikatta aydınlığa çıkmak için sizden rica edelim efendim. Evet. Şükrü galiba. Burada şöyle, şöyle bir soru vereceğiz tekrar. Demokrasi aslında hakikati ortaya çıkarmak, yani o aleteya olanı kendisini olduğu gibi açıklık içinde göstermesi, Bunun için bir enstrüman olmak zorunda iken tam tersi yapılabiliyor. Belki Özman'ın arkadaşının verdiği soruyla ilgili bir şekilde söyleyebiliriz. İkisi bağlamak. Hı. Mesela Habermas'ın demokrasi için söylediği bir şey var. Demokrasi ve her birçok kavramım uyarlanabilir. Her kavram gibi, her ide gibi diyelim. İdeale açık, açılan bir yana da var. İdeolojiye kapanan bir yana da var. Yani Herhalde ideale açık olan yana e, parlatmaktan başka yapabilecek evet. şey. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Bu <gülüyor> hediyeci arkadaşım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, <gülüyor> Topluluklarla konuşmadığım için biraz heyecanlıyım. Akdeniz Üniversitesi Tarif Öğrencisi'nin Tarihçi. Hiç kafanızı takmayın. Zaten tamam. hoca dedi ki, mikrofonu elini alsa hiç kimse konuşamaz dedi. Evet. Rahat olun istediniz gibi sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, ben bir tarihçi olarak öncelikle e, olayı farklı pencereden bakıp hem fikirlerimi beyan edip aynı zamanda e, sorular sormak istiyorum. E, ben demokrasi konusunun öncelikle e, hani insanın ürünü olduğu için bunun nasıl ortaya çıktığını, bunun e, çıkışıyla ilgili temelleri bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. çünkü. Ee, nasıl çıktığını bilmediğimiz bir şeyin amacını da bilemeyiz, ne amaçla çıktığını e, bilemeyiz. Ee, onun dışında bunu nasıl bir meşruiyet kazanmanı, yani kabul edilebilirlik kazanmanı, e, bunu bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü demokrasi öncesinde farklı yönetimler de vardı ve e, onların da o dönem için e, doğru olduğunu düşünüyorum. Yani toplumların yönetilmesinin evrimsel bir, ...süreci olduğunu düşünüyorum. Yani her dönemde farklı bir şekilde yönetilmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. İlla ki ilerleyen zamanlarda demokrasi dışında yeni davranlar da çıkacaktır. E, elbette ki bunların da e, meşri, meşruiyet, yani kabul edilebilirlik e, olması açısından e, toplumları yönetebilecektir. Sorunuzu anabilir miyiz sorunuzu? Hocam sorun, e, ben... Demokrasi konusunda e, bir takım engellerin... Pardon. Yine fikir beyan ediyorum. Sıralar Hayır sor, sorumuzu alabilirsin. Şey. Çok daha kolay olur. Hepsi Anladım. sizin için hem bizim için. Ee, ben, sorun var dediniz çünkü. Soruları fikirlerinden sonra beyan etmek istiyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, e, soru olarak da ben şunu söylüyorum. E, hani hakikat... Olmadan hani siz e, demokrasi hakikati ortaya çıkar demiştiniz. E, bence de hakikat olmadan demokrasi ortaya çıkamaz. Hani bu konulara sizin ya ben soruyu aklından eee çıkaramadım. Aslında eee arkadaşlar ne belki şöyle e, almamız gerekir. İlk soruyu sen sordun. Dedin ki demokrasinin bir hakikat iddiası var. Arkadaşımız tersine çeviriyor. Diyor ki hakikatin demokrasi iddiası var demokratik bir şey değil. <gülüyor> <Çalışıyorum>. <gülüyor> bir saniye Kapattım. Demin esniyordur. Kapattım. Şimdi aç. Hocam <gülüyor> Hakikat <gülüyor> demokratik bir şey değil bence. Ee, yani herkes herkese eşit biçimde kendisini açmıyor. Kendisini göstermiyor gibi görünüyor. Evet. Daha, daha az, daha çok ama en genelde farklı e, gösteriyor. Bu Şimdi de bunu söyleyebilirim. Başka <gülüyor> <Aşamdayım>. bir şey gelmiyor. <gülüyor> İsterseniz şey... Buyurun. Ya, bu daimdizin e, konarlarının e, küçük algıları hikayesine benziyor birazcık onlardı. E, en çok tanıya yakın olan algısı, en fazla açık olanı. E, Lanetlilerden, tanıklılanan efelerinden ama algılayabiliyorlar dünyayı. Yani. E, sizin şey ona benziyor sorunuz. Hakikaten hangisi? önce söyleyecek. Yavuz'un önce önce demek demek Yani e, sonuçta eee hakikatte neymiş şey? Bizim görebildiğimiz yer. Tarih ve yavut e, şimdiki eee zamanda olur. Yani bir perspektifimizin meselesidir yani dikkat. Yani nereden bakar? Ben buraya baktım zaman aketi benim burada. Oraya baktım şu burada. Yani eee İkisinin genel hakikati ise e, evrensel bir şey varsa ki ben evrenselin e, içi boş bir kavram olduğunu yanından biriyim. E, sadece kapitalizm de evrensel olduğunu düşünüyorum. E, bu bakımdan da e, o evrensel olan şey eğer varsa, hakikati boşsa eğer, e, kapitalizmden başka bir şey çıkmıyor karşımıza. Arkada bir soru vardı. Buyurun efendim. Buyurun. Deniz Keskin'den. Şimdi... Benjamik Franklin'in müthiş bir sözü var ya, yani demokrasi iki e, kurtla bir kuzunun öğlen yemeğinin yankeğine oylamasıdır yani. Özgürlüğe de tam teşhisatlı silahlanmış kuzunun bu oylamaya itiraz etmesi diye bağlıdır. Şimdi bu konuda Şükrü hocamın ne düşündüğünü ben merak ediyorum. çünkü e, özgürlüğün olmadığına söylediği tespitlerine katıldığım için. Bir de Ali Hocama bir e, sualim var. Şöyle rafı çok edilen kelimeler ve şeylerde en zamanda bir Çin ansiklopedisinden söz edilir. İşte orada tabiattaki hayvanlar e, enteresan bir şekilde resmedilir. İnsan tarihinin çok ötesinde, e, algısının psikolojisinin çok ötesindedir. Durum. Bunun e, o yönetimle, yani enerjiye gelen o e, fat dinleri, ilişkilendirilmesi veya hani e, bir Konuşmacımızın da bir sözü vardı. Onla bağlantılı olarak bu soruyu sormak istiyorum. E, argumentatif tutumu sergileyenimiz veya bu Darius Şiaranın Yarolucu Günlüğünde İran tanrısıdır bütün şark milleti için söylediği tarihi tatil veya resmi tatil kavramları üzerine. Peki neden bu şark kültürü, bu argumentatif tutumu sergileyenimiz bu duruma getirilmiştir? Gelmiştir. Yani. Teşekkür ederim çok nasılsınız? Merhaba. Kısa bir hayat beri bu cümleyi doğru almayabiliysem yorulduğumu hissediyorum burada otururken ama şöyle liberal muhafazakar iki tane sinik cümle söyleyeyim birisi sizin aktardığınız söze benziyor diyor ki demokrasi taşı bulasıya kadar köpeğe kuçu kuçu demektir <gülüyor> Bu, böyle bir şey söylüyor liberali söylediği de Sinik bir cümle, o da demokrasi paranın satın alabildiği ilgilenicidir gibi bir şey söylüyor. Ben bu onların e, çağımızda kullanılmaması gerektiği kanaatindeyim. E, sinizmin dışına çıkıp bir şey yapmamız lazım yoksa böyle kendi kendimize espriler yapıp gülerken başka bir yere doğru gideceğiz. Ee, şey sorunuz yani bu argüman tip yakınlık neden şartta yok ya da neden böyle bırakıldı diye ee, yani sorunuz da ama çaklamadan bir şey de var değil mi? Cevabınız da var böyle kendi dilin olmalı. <gülüyor> biz öyle bırakıldı diye onu da yutturma çalışıyordunuz. Ben Yaman abi manci. <gülüyor> <gülüyor> ee, bilmiyorum tabii cevabı araştırmak uzun bir araştırma gerektiren bir konu. Bence çok önemli. Birileri keşke baksa bunun sebeplerine. Çünkü açık fark var gerçekten Batı toplumlarıyla. Doğu toplumun özel, özel Ortadoğu toplumun arasında herhalde bu açıdan argumentatif düşünme yakınlığı azlığı tuttuğu bakımından e, ciddi fark görülüyor. E, niye öyledir? Araştırma gerektirir ama e, sanıyorum güç meselesidir bu işler. Yani bir güçlü olanın muafak olduğu bir oyundur bu. E, başarılı olmuştur batık yolda. Biz bunu başaramamışızdır. Biz yenilmişizdir bu açıdan. Yani e, argumentistik düşünmek çok öyle çok yabana atılacak basit bir iş değil bana kalırsa. Yani batıdaki e, lise öğrencilerimizin, lise öğrencilerimizin bu açıdan farkı e, kendi e, şey, bizler yani hep söylüyoruz işte e, buradaki öğrencinin bir konuşmacı tarafından, bir metin tarafından e, o konuşmacı bilsin ya da planlasın ya da planlamasının kandırılmasına karşı adeta e, donanımını yok etmektedir. Yani sizi bir konuşmacı bir metin bilerek kadar da bir yere kandırabilir. Bu kandırılmaya karşı sizin bir e, hazırlığınız olması gerekir. Bu argument düşünme dediğim şey, hani çok da şık, çok da lezzetli bir düşünme tarzı olduğundan değil, mecburuzdur yani bu deşkiler düşünme alışkanlıkları falan dediğimiz şey, önemlidir. E, niye böyle olmuşuzdur? En e, ilk aklıma gelen tahminim, başaramamışızdır, yenilmişizdir yani. Bu bir güç meselesidir, güç oyunudur. <gülüyor> ...kendisi şahsallıklarımızla şey, bağlamışlar mıdır? Bilmiyorum ki yani... ...tavşılması yeter ki bunu. Ortadan vardır. Ee, eğer... Yani, yani, siz, Sizinle son sözünüzü alalım. Biraz yalnız... ...3 e, dakikam var mı? Var, buyurun efendim. Peki, e, şimdi bizim kafamızdaki... ...toplum diye adlandırdığımız... ...Doğu, Batı, Fransız, Alman falan filan... ...Türk, e, Kürt... E, e, ...Yudarlı gibi... E, ...bu... Ayrı ayrı toplumların var olduğu anlayışı Montesquieu'den e, bugüne kadar e, genel bir çizgi içinde kabul ettiğimiz ve dediğimiz ki toplum var içinde direğine yaşadığı yerlerdir toplumlar diye baktığımız bir e, sosyoloji anlayışından geliyor. Aron'u takip edersek ve Montesquieu'den başlatırsam e, sosyolojiyi anakolik bir şekilde. Ama arada bir taneleri var. Bana çok enteresan geliyor. Gabriel Dard. Gabriel Tarp, e, Sosyoloji ve Monodoloji kitabında, e, Türkçe'nin içeriğinde bu, İlk e, önermesi şu, Büyük her şey bir toplumdur. Ama her şey, yani birey, e, organik veya inorganik, bitki veya hayvan, e, her şey bir toplumdur diyor. Her şey bir toplumsal olgudur. Ki ne demek bu her şey bir toplumdur? E, ben bir şey olarak... Toplum sahneler. Ben toplumun içinde değil, toplum benim içinde. Dolayısıyla e, bir metafor yapıyor, diyor ki, denizin içinde balıklar yok. balıklar arasında deniz var. Bu da çok güzel. Şimdi bunu biraz daha böyle, hani bugünkü sorunlara dolayı getirmeye başlarsak, şunu söyleyeceğiz. Hepimizin içinde, Gabriel tarihinde değil mi virtüel veya potansiyel bütün toplumdan ve bütün kültürler var. Biz, Simondo'nun başka bir kavramını kullanacağım. Ön bireyselliğimizde, mayamızda zaten çok kültürlüyüz. Bugünkü o çok kültürlük tartışmasına ihtiyacımız olmadan çok kültürlüyüz. Potansiyel olarak. Dolayısıyla bir insanın içinde taşımış olduğu kültürler ve toplumları Çoğu da olduk. Ama varlığı Univoc oldu. Tek anlamda olduğunu ee, söyleyeyim. İçinde Kehter Ocak'ın e, ayrı, ayrı ayrı ayrı ayrı bir e, ayrı bir dünya içinde onun içinde kaldığını ve kimi zaman birisinin e, gündeme geldiğini diğer zaman başkasının gündeme geldiğini düşündüğümüz zaman Ulus Bakar'ın Duygular sosyolojisine gelmeye başlayacağız. Ve o zaman da diyeceğiz ki kelimize, bu Batılısı doğrusu Güneylisi, Kuzeylisi, Fransızı, Almanı, Türkü, Yunanı diye bir şey yok. Bunlar bize tarihi olarak verilmiş şeyler. Ve bunun üzerinde biz kendimizin ayrı olduğunu, kendi ayrı kültürümüz olduğunu, bunun eşsiz olduğunu, emsatsiz olduğunu savunan, hatta bundan bazen alay eden, bazen gururlanan insanlar hale geldik. O zaman bakalım birazcık da e, siyaset düşüncemizi, bütün bu alıpçı olduğumuz ee, özne, kilitlilik, e, çok kültürlülük, demokrasi, hakikat gibi kavramlarla değil mi? Gabriel Targın bize anlatmış olduğu son incelemeye başlarsa belki de yeni bir dünyaya doğru gitmek imkanımız olacak. O zaman ne kilitlerle uğraşacağız, ne hakikatle uğraşacağız, ne özneye ileriyle uğraşacağız, ne ideolojiyle uğraşacağız. O zaman şark ve e, batı garp gibi bir şey kalmayacak. Ve zannediyorum özellikle bu ifade özgürlüğü gibi e, sanatsal yaratı dünyasının gelmiş olduğu nokta burada. Yani bugün hiçbir e, sanatçı, benim bildiğim plastik sanatlar daha fazla, e, eser üretmekte olan hiçbir sanatçı kendisini bir topluma ait, o toplumun temsilcisi gibi görmemeye başladı. Kendi ismi var diyor, ben buyum, şu kültüre, bu kültüre, şu dilden, bu dilden Beslenme işidir. Şunlardan almış. Şimdi de bunu çıkarmış. Yaratıcı dedi bunu karıştırmıyor ortaya. Böyle bir dünya içinde gibliğe başladığımız zaman neydi? Hani o e, biz doğuluyuz, doğu da böyle olur. Batılar böyle yaparlar gibi bir tür e, toplumsal ayrımların üzerinde kurulu bir sosyoloji yürütüp başka bir yönde üretmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Evet. E Efendim e, kapatmak evet. durumundayım. E, çünkü e, oturumun sonuna geldik. Lütfen kusura bakmayın. Keşke daha güzel el kaldırsaydınız. Şimdi değerli katılımcılar bizler bizden Biz bizim işimiz soru sormak. Bizim işimiz sorgulamak ve biz bu işi kavramlar yapıyoruz. Haydi gelin ünlü Alman şairi Friedrich Hölderlin'in yaptığı sık bir alıntı var. Der ki: Düşünmek hayır, soru sormak düşünmek düşünmenin imanından gelir. Yani sorgulamak, bu ama her zaman yanıt vereceğiz anlamına gelmiyor. Her zaman yanıt bulacağız anlamına da gelmiyor. Ama sorgulamak zorundayız. <gülüyor> Dikkat ettiyseniz bizim bütün oturumumuz üç tane soru üzerinden gitti. Demokrasi ve hakikatle ilgili olarak. Soruları sorduk. Evet siz verilen yanıtların bir kısmından, önemli bir kısmından tatmin olmamış olabilirsiniz. Ama biz soruları sorarken her seferinde Belirli bir hakikatin peşinden koştu. Aynı Sokrates gibi. Sokrates ömür boyu o hakikatin peşinden koştu ve hiçbir kesin olarak bağlanmadı farkındasınız. Sokrates'in kendisiyle ilgili verdiği bir sıfat vardır. Kendisine atopoetaoster der. En yersiz yurtsuz olan. Hiçbir yere bağlanmıyor. Ne bir din, ne bir ideoloji, ne bir şey. Yani hiçbir hakikati mutlaklaştırmıyor dikkat edersiniz. Hiçbir hakikati mutlaklaştırmıyor. Hakikaten mutlaklaştırdığınız zaman o zaten elinizden gidiyor demektir. Artık zaten felsefenin de sonu gelmiştir. O anlamda. Ama biz burada daha işin başındayız sizin de farkında olduğunuz gibiyiz. bu sorgulamaya devam edeceğiz. Katıldığınız için çok çok teşekkürler. Sesliyiniz için Bir çok teşekkürler. <gülüyor>